hak korkusu bu korku da iki türlüdür. Birisi Allah'ın azabından korkmak. Cehennem ağırlar beni. Beni kelepçelere vurur. Ateşten tabutlara kabar. Cehenneme döndüre döndüre yakar. Diğeri kısım Allah'a sever. Rabbim bana kulum demese benim halim nice olurdu. Hak beni sevmezse, Allah bana darılırsa, cennete koysa beni, benim için nar olur varsın. Onun cemalini göremezsek, onun itifatına eremezsek. Bunlar da aşıklar. Allah'ın muhabbetinden durulursa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 Ne oldu? Yağmur? şöyle çıkmış. Hatta hala buyurdu ki okuluma söyle. Aman altını söyleme demiş. Bana kulum dedim Allah dedi. İster cehennemine koysun, ister cennetine koysun. Ama bana kulumdasın demiş. Kadıvermiş için. Çok zarif bir kıssa. Anlayarız. Anlamayan bir şey yok.